Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Erkan Öztürk'e e, teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, çok ağır günlerden geçiyoruz e, doğrusu. E, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla beraber. E, hani 2. Dünya Savaşı benzetmeleri yapılıyor ama bana daha çok böyle 1. Dünya Savaşı'na benziyor gibi gelmeye başladı. Olup bitenler yani bu işgal e, o zaman da hani e, iki günde bitecekti ya savaş. Dört evet. yıl sürdü. E, biraz ona benzer bir hale e, gelmeye başladı sanki. Bu savaş inşallah öyle yani bir dünya savaşına dönüşmez. Ama gerçekten çok e, vahim e, ve işin ilginç tarafı da e, bu savaşın arka planındaki... Enerji meselesinin giderek daha görünür hale gelmesi, bugün can havliyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulayıp bütün şeylerini kesmeye çalışan, mesela dün Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus petrolünü almasını tamamen yasakladı, değil mi? Öyle bir evet bir sembolik denebilecek belki bir şey. Ama Amerika Petrol şirketleri de bayram dün bayram halindeydi. Öyle bir... ee, e tabi şimdi Rusya devreden çıkınca diğer eğer siz e, petrole gaza bağımlılığı azaltmazsanız diğer e, kaynaklar diğer ülkelerin e, belki e, henüz çok, çok ekonomik olmadığı için çıkartılamayan kaynaklar devreye girecek. E, fiyatın artması, e, na izin verilerek falan e, ama e, tam bir hani e, yeni mi aklınıza geldi e, durumu özellikle Avrupa Birliği'nde görülüyor çünkü Avrupa Birliği Rus gazıyla bağını kesme planı e, diye bir şey neydi ismi de e, çok yine her zamanki gibi Repower EU diye bir planla e, Avrupa Birliği'nin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığın 2030'dan çok önce e, sona erdirilmesini ne karar vermişler bunu yaparken de üstelik yıl sonuna kadar e, üçte ikisini azaltacaklarmış. Yani bir yılda üçte iki oranında azaltıp Rus gazına olan bağımlılığı sonra da 2030'dan çok önce birkaç sene içinde tamamen Rusya'dan artık gaz almamak gibi bir şeye geliyorlar. Ama sadece gaz bu arada. Kömürün gördüğüm kadarıyla pek lafı edilmiyor. Bunu yaparken de işte yenilen bir enerji kaynakları biyogaz ve hidrojen kullanımında bir artış öngörülüyormuş. Ama kısa vadede bazı ülkelerin, bunların içinde Almanya'da olabilir, daha fazla kömür kullanması önümüzdeki birkaç ay, belki 1-2 yıl daha fazla kömür kullanması gündeme gelebilir. Yani bu da iklimi vuruyor yine. Çünkü muhtemelen bu sene, gelecek sene yine emisyonlarda ciddi bir artış göreceğiz. Hatta Almanya'nın nükleerden çıkışı bile erteleme ihtimalinden bahsediliyor bu savaş nedeniyle. Evet yani Almanya'da kömüre devam. Ukrayna'nın işgali yüzünden öyle mi? Çok yani kömüre devam e, kararı almadılar ama e, otomatik olarak yani böyle bir politik karar almadılar. Biz vazgeçtik demediler ama eee de nüklerden çıkıştan da vazgeçtik demediler ama tabii Gazı azaltınca sistem otomatik olarak e, arttıracaktır. Yani bunun için hükümetin bir şey yapmasına gerek yok. yok. E, sisteme giren gazı, elektrik üretimine giren gazı azalttığınız zaman... Yani hani gaz hep e, şey için konuşuluyor, ısınma için konuşuluyor. Tabii o çok önemli bir şey çünkü onun alternatifi yok pek çok yerde. Ama elektrik üretiminde alternatifi var. Yani elektrik e, üreten doğalgaz santrallerine doğalgaz gelmezse... Ee, ...otomatik olarak sistemde kömür artar. Yani kömür santrali sayısının artması gerekmiyor. Sadece kömürlü santrallerin çalışma süresi artar. Ve dolayısıyla tüketilen kömür artar ve emisyonlar artar. Yani bunun için ille bir e, siyasi karar almaları gerekmiyor. Ama şunu yapabilirler, hiçbir karar almadan tavsatabilirler. Bu risk e, bence var. Yani özellikle kömür konusunda... İşte 2030 dedik ama o 2033 olur, 2035 olur diye kaydırma riski eğer bu kriz devam ederse e, var gibi görünüyor. Çünkü mesela Almanya'nın 2038'den 2030'a çekerken e, gazı arttırarak bunu yapmayı planladığını biliyoruz. Şimdi gazı arttıramayacağı için e, ne olacak? Yani o yüzden e, bu iklim için kötü haber. Onu e, kesinlikle söylememiz lazım. <Gülüyor> Benim burada en çok dikkatimi çeken bu Frans Timmermans gibi AB Komisyon Başkan Yardımcısı gibi adamların böyle sanki ilk defa duyuyormuş gibi işte böyle tasarruf önlemlerinden bahsetmeleri, insanlar biraz daha az, biraz daha üşüsüler bu kriz için fedakarlık yapmamız lazım gibi laflar ediyorlar. Yani bunlar artık hani tahammül ötesi bence bu tür lafları duymak. Gaza gelmiş diyebiliriz hepsine. Yani e, öyle bir şey ki e, şu anda Avrupa'da işte jeopolitik Avrupa diye bir şey tartışılmaya başlandı tekrar. E, bu jeopolitik Avrupa bir yandan silahlanmayı arttırırken bir yandan da enerji bağımsızlığından bahsediyorlar. Ve e, böyle gayet muhafazakar e, ya da sosyalist işte pek böyle bu konularla çok da alakası olmayan insanlar çıkıp yeni enerjinin ne kadar önemli olduğuna dair göz yaşartıcı konuşmalar yapıyorlar. Ama 30 senedir... E, yenilenebilir enerji geçişi yavaşlatan e, ve gaza bağımlı hale getiren yine kendileriydi. Dolayısıyla bu e, bu ikiyüzlülük gerçekten e, hani evet, hele izlemesi bu, zor. İzlemesi evet, zor. İzlemesi zor. Hele IPCC raporunun bu kadar olağanüstü şimdiye kadar alışılmışa gelenin gelmiş olanın çok ötesinde net radikal olarak yani gecikmenin Ertelemenin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözleriyle ölüm anlamına geleceği bir halde bu kadar acil bir durumda bunların böyle oluyor olması. Evet yani bir tür bu savaşla beraber ölümlerden ölüm beğen durumu ortaya evet. çıkmaya başladı resmen. Ee, yani bu arada gerçekten bu yapılanlar mesela gaz, Rus gazına bağımlılığın bir yıl içinde 3'te 2 azaltılabilmesi gibi şeyler aslında bunun ne kadar kolay olduğunu da gösteriyor. Yani tamam bunun bir kısmı alternatif yerlerden gaz almayı da içeriyor ama bir kısmı gerçekten gaz kullanımını azaltmayı e, da içeriyor. Yani aslında bu erteleye erteleye 10 de olmaz, 20 de olmaz deyip deyip erteledikleri şeylerin aslında bir kriz durumunda 2 senede yapılabileceğini göreceğiz şimdi. E, ve Ama yine de tabii İşin şu boyutunu da ihmal etmemek lazım. Mesela Türkiye'de e, Twitter'da falan e, takip ederseniz bu iklim eylemine karşı son derece şüpheci olan ve yavaşlatmaya çalışan kişiler veya çevreler. işte gördünüz mü bakın Avrupa'da kömüre dönüyor. İşte gördünüz mü bakın Avrupa nükleerinden de çıkamıyor deyip ellerine oluşturuyorlar. Yani e, bu savaşı da e, iklimi daha fazla değiştirmek veya işte gezegeni daha fazla yok etmeyi hızlandırmak için bahane olarak kullanacaklar. Onlara da dikkat etmek lazım. Hepsi de çok iyi biliyor tabii bu işleri. Onu da e, atlamamak lazım. İ, i̇kinci konu e, iklim alanında çalışan 10 sivil toplum kuruluşu e, iklim Şurası ile ilgili bir e, bildiri yayınladı. Bence çok önemli. E, biliyorsunuz geçen hafta da Konya'da yapılan iklim Şurası'nın sonuçlarını tartışmıştık, konuşmuştuk. Bu sefer Avrupa İklim Eylem Ağı, Türkiye, Greenpeace Akdeniz İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Kömür Ötesi'nde Avrupa yani Beyond Coal, Europe, Sağlık ve Çevre Birliği, HEAL, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, SEFIA, Yeşil Düşünce Derneği, Yuba Derneği, 350 Türkiye ve WWF Türkiye, 10 örgüt ee, Şura'nın talepleri karşılamadığına dair bence çok güzel bir karne yayınlamışlar. Çünkü Şura'dan önce, İktim Şura'sından önce 10 talep yayınlamışlardı. Bu 10 talebin 2 tanesi hariç e, hiçbiri karşılanmamış. En önemlileri de yani bir numaralı talep kömürden e, elektrik üreten yeni santrallerin kurulmaması talebi. Hiç bununla ilgili hiçbir şey yok. İkincisi kömür teşviklerinin sonlandırılması. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Hatta şöyle ilginç bir şey oldu. Ee, geçen hafta e, bu Enerji, Bakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar'la bir e, şey yapıldı, bir webinar yapıldı. O konuşma yaptı ve çevre örgütlerinden çoğunlukla insanlar da e, dinlediler ve soru sordular. E, Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı da bu iklim Şurası'ndaki kömürle ilgili kararları, özellikle kömürle ilgili her şeyi çıkartan kişi aslında. Öyle olduğunu biliyoruz. E, bir kişi şey sordu, kömür teşvikleri konusunda ne düşünüyorsunuz diye sordu. Ve bakan yardımcısı Allah Allah öyle bir şey mi var dedi. <gülüyor> Türkiye Türkiye'de kömüre teşvik mi veriliyor dedi. Ya duymamış değil mi? Duymamış. Ya yani inanamazsınız ama seviye bu yani. Türkiye'de kömüre teşvik verildiğinden haberi olmayan bir enerji bakan yardımcısının Türkiye'nin kömürden çıkmasını ve enerji dönüşümü yapmasını bekliyoruz. yani. Durumumuz bu. Üçüncü talep işte 2030 yılına kadar kömürden elektrik üretiminin kademeli olarak sona erdirilmesi bu talepte tabi yok karşılanmadı. Dördüncü talep 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının en az yüzde %75 75'e çıkarılması diğer değil yüzde 75 bu konuyla ilgili hiçbir hedeften bahsedilmedi yani herhangi bir hedef arttırma yönelik yenilenebilir enerji ile ilgili şeylerden bahsedilmedi. Yani iklim şurasında olmazsa olmaz dört tane şey budur. Bunların hiçbiri yok ve bunu da çok güzel ortaya koymuş bu iklim değişikliği ile çalışan kuruluşlar. Evet, ben bunu dört de bizde Evet, bu da önemli. Bunu yeşil gazeteden okudum. Evet. Daha detayını burada görebilirsiniz. Şimdi evet. son olarak biraz da şeye geçelim mi? Ee, geçen hafta tabii Şuray konuştuk buna zaman kalmamıştı ee, IPCC'nin raporundan birkaç böyle öne çıkan nokta yani IPCC'nin ikinci çalışma grubu raporu e, yayınlandı malum ee, ki bu etkilerle ve adaptasyonla ilgili rapordur etkiler, adaptasyon ve kırılganlık raporu son derece önemli çünkü yani biraz konuştuk kısaca geçen haftalarda da e, bu rapor aslında zamanımızın ne kadar artık kalmadığını gösteren bir rapor. E, ama çok önemli birkaç tane e, daha önceki raporlarda çok olmayan e, ya da bu kadar vurgulanmayan önemli birkaç tane şey gözüme çarptı. Ben raporun politikacılığı için e, özet bölümünü okudum. E, o işte ne kadar bir, bir 30 sayfa, 35 sayfa bir şey. E, orada gerçekten yani birincisi e, şunu söylemek lazım pek çok özellikle aşırı iklim olayı işte tropikal fırtınalar seller vesaire falan bunların iklim değişikliği ilgisi konusunda hani birinci raporda da vardı artık bunların etkisi konusunda çok daha net konuşuluyor e, birincisi o bir de özellikle kırılganlık ve eşitsizlik meselesi konusunda çok net konuşuluyor örneğin e, B2 paragrafında çok çarpıcı bir şey var bence eee ekosistemlerin ve insanların e, kırılganlığı bölgelere göre e, değişir diyor ve bu değişkenliğin temel sebepleri sosyoekonomik gelişme düzeyi, e, eşitsizlik, e, marjinalleştirme yani toplum içinde marjinalleştirilen kesimlerin çok olması anlamında, e, işte okyanus ve toprakların e, sürdürülebilir olmayan kullanımı, tarihsel ve e, tarihsel düzeyde ya da süren bir şekilde sömürgecilik demiş. E, sömürgeciliğin e, yarattığı ya da sömürgecilik gibi eşitsizlik biçimleri demiş. Ve e, yönetim eksiklikleri. Ve bunlar nedeniyle dünya nüfusunun içerisinde yaklaşık 3,3 e, ile 3,6 milyar insanın yani dünya nüfusunun herhalde yarısına Gerçekten. yakınının yani e, iklim değişikliğine karşı ileri derecede kırılgan e, bölgelerde yaşadığını ya da bağlamlarda yaşadığını söylüyor. Bu son derece e, bence şey, yani çarpıcı bir şey. Dünya nüfusunun yarısının yüksek düzeyde kırılgan bölgelerde yaşaması. Hani biz sadece şey deriz ya, eskiden beri işte okyanuslardaki ada devletleri, işte yok kutup bölgeleri falan filan değil. Yani aslında dünyanın yarısı, nüfusunun yarısı böyle bölgelerde yaşıyor. Ve bu ekosistemlerin ve insanların, toplumların kırılganlığında birbirlere bağımlı olduğunu söylüyor. Evet, yani sadece insanlığı değil tabii orada yaşayan hayvanları ve bitkilerin durumunu da daha tabii. da korkunç olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Tabii. Yani Kesinlikle. Yani yeryüzünde hayatın tamamen yok olmanın eşiğine geldiğini bundan daha net olarak nasıl söyleyebiliriz de bilmiyorum yani. Evet bir de e, yine bana çok çarpıcı gelen C bölümünde C3, C4 çok çarpıcı bence. C3'te e, yumuşak sınırlar ya da işte e, e, yumuşak sınırlar ve sert sınırlar ayrımını yapmış adaptasyon için. Yani bazı bölgeler bazı yerlerde diyor e, iklim değişikliğine uyum e, yumuşak sınırlarına dayandı diyor. E, ama bazı bölgelerde de sert sınırlarına dayandı diyor. Ve bunların arasındaki farkı e, da şöyle açıklamış ki bence çok kritik bu yumuşak sınır sert sınır meselesi. Yumuşak sınır dediği mesela bir yerde e, iklim değişine bağlı susuzluk nedeniyle insanlar açlık çekiyor, kıtlık oluyor falan. E, ama eğer para olsa, e, imkan olsa, teknoloji olsa bu sınır bu şeye uyum sağlanabilir ama sağlanamıyor çünkü yoksulluk nedeniyle finansal eksikliği nedeniyle falan buna yumuşak sınır deniyor ve pek çok yerde özellikle işte az gelişmiş ülkelerde bu sınırlara dayanıldığını ve bunu da eşitsizliğine çok arttırdığını söylüyor. Bazı yerlerde de diyor artık sert sınırlara dayanıldı yani ne yapsanız artık geri dönüşü yok uyum sağlanamaz bunun örnekleri olarak da mercan kayalıklarını özellikle vermiş. Bazı yağmur ormanlarını, işte kutuplardaki ve dağlardaki ekosistemleri ve bazı kıyısal sulak alanları vermiş. Ee, bence bu şey çok önemli. Bir de dördüncü paragrafta da yine çok kritik bir kavramdan mal adaptasyondan bahsediyor. Yani mal adaptasyon meselesi gerçekten çok önemli. Şu anlama geliyor mal adaptasyon. Yani adaptasyonun Tersi de değil de hani kötü yönde yapılması evet, yani uyumlanamamak uyumlanamamak ama uyumlanamama da değil yani uyum eksikliği değil e, uyum sağlayacağım diye daha kötüsünü yapmak anlamına geliyor maladaptasyon aslında yani kötü adaptasyon şimdi bunun için çeşitli örnekler vermiş mesela diyor e, bir deniz seviyesini yükseldiği bir yerde e, duvar örmek Kısa vadede e, insanların e, veya altyapıların korunmasını sağlayabilir ama uzun vadede o toplumun orada yaşamasını e, yani oranın dönüşmesini engelleyeceği için oranın gerçek anlamda uyum sağlamasını engelleyeceği için bu yanlış bir şey ve kötü adaptasyon örneği diyor. Ya da başka bir şey bizim e, Türkiye'de çok tartıştığımız işte orman yangınlarından sonra hemen ağaçlandırma mesela. Evet. örnek olarak bunu vermemiş başka bir şey vermiş ama yangınlarla ilgili Ben yani Türkiye'yi uyarlıyorum e, tam bir mal adaptasyon yani hemen ağaçlandırırsanız Aslında belki o bölgeyi daha çok bozuyorsunuz, ekosistemi kötü etkiliyorsunuz Bu bir mal adaptasyon ya da mesela e, işte susuzluk var e, yeral suları şey e, yağmur yağmıyor yağmur yağmıyor diye siz tarımı e, sürdürebilmek için yeral sularını yükleniyorsunuz. Bu sefer yer altı sularını kurutuyorsunuz. <gülüyor> ama bu sizin politikalarınızda adaptasyon olarak geçebilir bu arada. Yani adaptasyon olarak geçer ama yine aynı şekilde mesela sellere karşı sert önlemler almak diyor. Yani mesela o bölgeyi taşımak yerine ya da orada ekosistem restorasyonu yapmak yerine sellere karşı bir sert önlem denebilecek altyapı değişiklikleri yapıp daha ileride daha büyük seller olduğunda o bölgeyi daha kırılgan hale getiriyorsunuz. Türkiye'de de bence bu çok fazla yapılan bir şey. Çünkü yine raporda çok net bir şekilde belirtildiği gibi bu oyun çalışmaları bütünselliği. Hiçbir şekilde birbiriyle bağlantısı yok. Birbirinden kopuk bir şekilde orada burada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama... Bir bütünlük, bir mantık genellikle aralarında mantık yok. sıfır. Yani Çağatay Tavşanoğlu gayet net olarak yazmıştı zaten. Yani Akdeniz ekosistemlerindeki 2021 yangınlarından sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı faaliyetler. Science dergisinde de yayınlanan makalesinde yani tam bir man adaptasyona örnek olarak gösteriyordu zaten. Evet. Özellikle tabii bu rapor şeyi de çok vurguluyor. En çok konuşulan yanı bu oldu. Hani bir buçuk dereceye ulaşıldığı zaman ya da geçildiği zaman birkaç kat artacağını bugünkü yaşadığımız risklerin. Ve hani azaltım olmadan, iklim değişikliği durdurulmadan veya işte emisyonlar azaltılmadan uyumun mümkün olmadığı defalarca tekrarlanıyor raporda. Bu da bence en kritik şeylerden bir tanesi. Ben de iki şey söyleyeyim izninizle. Yani bir bu mercan kayalıklarının, mercan resiflerinin ne kadar önemli hayatiyet arz ettiğini ve yok olma eşinde olduğunu e, belirtiyor rapor. Söyledin sen de Hı. fakat e, şey bunların tehlikeye UNESCO'nun e, dünya mirasında tehlike altında olan yerler kategorisine sokulmasına bile izin vermiyor e, Avustralya. Evet. <gülüyor> Yani bundan daha büyük bir şey inkarcılık düşünülemez yani koskoca IPCC raporunda. Yani bir de bu şeyi de söylemek lazım. Yani bütün bu alınması gereken tedbirleri, Chomsky'nin dün yayınlanan bir ilginç şeyi vardı. Polychronio'nun kendisiyle yapmış olduğu mülakatta, Out'ta. Yani bütün burada, Ukrayna'yı tabii konuşuyorlar ama genelde. Chomsky her zaman olduğu gibi gene ölümcül tehlikeye canlar alemi üzerine getiriyor. Yani bütün bunlar mümkün ne yapılmalı sorusu ama bir uzak şey rasyonel bir dünya gerektiriyor. Akılcı bir dünya. Evet. O yok diyor maalesef. Diyor. Kesinlikle. Yani mesaj her zaman olduğu gibi diyor. Basit billür berraklığında yine de yapacağımız şey her türlü eforumuzu Yaşanabilir bir dünya yaratmak için harcamak zorundayız. Başka bir cevabım yok diyor. <gülüyor> evet kesinlikle. Ee, kesinlikle böyle. Şimdi savaşla başladık. Savaşla bitirelim. Ee, gerçekten yani inanılmaz moral bozucu bir dönemdeyiz ve savaş karşıtlığının her şeyden önemli olduğu bir dönem. Ve bence şu anda en kıymetli e, olan şeylerden biri de Rusya'daki savaş karşıtlarının yaptığı binlerce insan e, gözaltına alınmayı, tutuklanmayı göze oh, alarak. 13, e, bin. 13 bin değil mi? Yani evet. binlerce inanılmaz bir şey, müthiş bir e, şey. Yani bence bütün bu ekonomik yaptırımlardan önce e, Rusya'daki savaş karşılıklarının yaptıkları çok önemli. O yüzden biz de programdan onlara bir selam göndererek çıkacağız. E, Bulato Kucaba'nın e, Sovyet e, döneminin en önemli bence en iyi ee, Ozan şarkıcılarından. Ee, bu da Piyade'ye şarkısı bir çok sayıda savaş karşıtı şarkısı vardır. Onlardan bir tanesi bu Piadeye şarkı. Bağışla Piyade'yi düşünmeden öylece düşünmeden öylece yürüyoruz Seran. Kızıştığında yeryüzünde bahar diye başlıyor bir şarkı. Ee, Pesyanka pekote. Ee, şimdi Bulat Dokucava ile çıkıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.